Onu inşallah okuyalım. Ezbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kardeşlerim, Zümer Suresi okuyacağımız 39. sure mealimizde. Ee, kısaca bilgi vermek gerekirse, Mekke'de nazil olmuştur. 75 ayetten oluşmaktadır. Ee, adını 71 ve 73. ayetlerde geçen mümür ve kafirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen Zümer kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kitap, izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. Resulüm, şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a haskılarak kılarak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 çok bağışlayandır. Evet, Zümer Suresi 6. ayet. Devam edelim inşallah. Allah sizi bir tek nefisten, Adem'den yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan 8 eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarındaki üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da O'na kulluktan çevriliyorsunuz. Eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber O kullarının küfrüne razı olmaz.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 Önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. Ey Muhammed! De ki, küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen muhakkak cehennem eğlindensin. Yoksa geceliğin secde ederek ve kıyamda durarak, ibadet eden, ahiretten çekinen, ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür. Resulüm, söyle, eğer inanan kullarım Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız, Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Peki, bana dini Allah halis kılarak ona kulluk etmem emrolundu. Bana Müslümanların ilki olmam emrolundu. De ki: Rabbime karşılık karşı gelirsem doğrusu büyük günün azabından korkarım. De ki: Benim dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim. Ey Allah'a ortak koşanlar! Siz de ondan başka dilediğinize tapın. De ki, gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini ziyanı sokanlardır. Bilesiniz ki bu apaçık hüsrandır. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da öyle tabakalar var. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım, yalnızca benden korkun. Tağuta -ta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Ey Muhammed! Dinleyip de sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yola iletiyor. Kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.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 İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saftırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse kendini ondan emin kılan gibi midir? Zalimlere kazandığınızı tadın denilir. Onlardan öncekiler peygamberleri yalanladılar da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 Kendisine gelen gerçeği Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim midir? Özür dilerim daha zalim kimdir? Kafirlerin yeri de değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya işte kötülükten sakınanlar onlardır. Onlar için Rableri yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik edenlerin mükafatıdır. Böylece Allah, onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatlarına verecektir. Allah kuluna kafi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur. Allah kime de hidayet ederse artık onu saptıracak yoktur.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 Ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçılar mı edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi şefaatçi edineceksiniz? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Gökleri ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların işlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman, hemen yüzleri güler. De ki, Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de da bilen Allah, kullarının arasında ayrılığa düştüğü şeyin hükmünü, ...ancak sen vereceksin. Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha... ...o olsaydı... ...kıyamet gününde azabın fenalığına kurtulmak için... ...elbette bunu feda ederlerdi. Halbuki o gün onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler... ...ortaya çıkarılmıştır. Onların kazandıkları kötülükler o gün açığa çıkmış...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 Ama kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. Bunun için yaptıkları kötülüklerin vebali onları yakaladı. Bunlardan da zulmedenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah'ı aciz bırakamazlar. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, bol, bol bol Dilediğinden de kısar. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için ibretler vardır. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur'an'a tabi olun. Kişinin Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı bana yazıklar olsun, gerçekten ben alay edilenlerdenim diyeceği günden sakın. Veya Allah bana hidayet verseydi elbette sakınanlardan olurdum diyeceği yahut azabı gördüğünde keşke benim için bir kez dönmeye imkan bulunsa da iyilerden olsam diyeceği günden sakın. Hayır, dönemeyeceksin. Ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kap kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir? Allah takva sahiplerini kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarlığı, anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Resulüm, Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun bil fars Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla tanık bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret ölüyle dürülmüş olacaktır. O, Müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzektir. Sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hep söyleyecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir ne görürsün? Onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap konulur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez. Herkes ne yaptıysa karşılığı taslaman verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. O küfredenler bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan Ve bugün’e kavuşacağınızı ihtilal eden peygamberler gelmedi mi derler? Evet geldi derler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. Onlara işinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenen yer, kibirlenenlerin yeri ne kötüdür derler. Rabbine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara, selam size. Dertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Onlar, bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna variz kılan Allah'a hamd olsun. İyi amelde bulunanların mükafatı ne güzelmiş derler. Melekleri görürsün ki, Rablerine hamd ile tesvih ederek, Arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletme hükmülmüş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denilmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.